539 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Bedir günündeki namazı. Evet, Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Bedir günü bizim aramızda Miqdad'dan başka süvari yoktu. Yemin ederim ki o gece ben kimi gördümse yatıyordu. Yalnız Hazreti Peygamber bir ağacın altında namaz kılıyor ve dua ediyordu.